...sır ajans sunar. Büyük cihaz. Hoca Ahmet Yesevi. 11. yüzyılın sonları...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 Dünya bir türlü sulh ve sükuna kavuşamıyor. İslam'la tanışan Türk toplulukları İslamak kılıç oluyor, can sevil ediyorlar can pazarlı. Çoğu zaman canlar gerçek değerinde satılıyor. Doğuda Selçuklular Roma'yı hırpalıyor. Anadolu mescid ediyor secdeli alanlara. Bedenin ve ruhun kıblesine varılamıyor.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 ...yolcusunuz, paranızı... ...dikkatli harcamalısınız. Şişt, bir dakika dur, nereye gidiyorsun sana. Karar sizin. Şşşş, Cüstünyen... ...ne Hı? dersin, ne yapalım? Ama sana <gülüyor> öküz bekliyor. Aman boşver, zaten doğru dürüst para kazanamadık da... ...hadi yürü gidelim. Şişt, benim için rahat değil. Neyse canım, 12 kaşıkla beş kepçeden başka... ...ne aldık ki zaten değil mi? Hadi yürü yürü. <gülüyor> Cüstünyen ya yani ben çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Baksana öküz peşimizden geliyor. Aa, dur dur ben kovarım şimdi onu. Hüs! Hüs! Yürü! Hadi git içine bakayım ha. Hüs! Hüs! Aa durdu. Yerinden kıpırdamıyor. Ya öküz, Hüs dedik ha. ya be! Şu bastonunu versene bana. Bastonunu versene? Bastonumun yanında olmadığını görmüyor musun? <gülüyor> Fiyakan bozulmuş desene. Sana da pek yakışıyordu ha. Kolay etme be. Dur dur dur. Şimdi taşla kovarım ben o öküsü. Dur bakayım şimdi.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 Öküzle koşuyor peşimizden. Olamaz. Bak bak bak. bak. Ne yapacaksın? Ah, ne yapacağız? Gelme be peşimizden gelmesene be. Şişt, önüne bak. bak. <gülüyor> Üstüm başım berbat oldu. Ben sana önüne bak demiştim ama. Ama baksana bir yeni almıştım ya. Küsümeyen. <gülüyor> <Şusuriyen> geldi. <gülüyor> Geldiyse geldi. Ben karışmıyorum artık. Ah. Niçin peşimizden geliyorsun öküz? Öküz bana bak.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 Dünya malı için aleme rezil olmaya değmez gerçekten. Çok güzel söylediniz. Filozof gibi konuşuyorsunuz. Şu da beş kepçe parası. Tamam. Hadi, hadi mi şimdi doğru işine. Yallah. Ya Allah. bir kompdonz. Ya gidiyor bak. Evet. Gidiyor. Gitti.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 ...şey sağolur ama biz kafile olarak geldik... Yani evet, evet. ...sürüden ayrılmayalım. Ee, kafile <gülüyor> reisinizden izin alırım. Lütfen. Peki öküzün sahibini biz de görebilir miyiz? <gülüyor> Nasipse tabii. Bu fakir de onun talebesidir. Fakir buysa... ...buranın zengini kim bilir nasıldır? Onların hayatı cihap. Onlar için savaş meydanıyla çarşının bir farkı yoktu. Allah'a giden yolda meleklere karışmaktı bileklerim. Allah için de her şeyleri renk kendildi. Zaman ve mekan hep aynı ülke için bir imkandı durumdur. Sermaye. Yüzyıllar boyunca kuta inanmışlar, kutlu olanlara bağlanmışlar. Evlerine giden yolda menzilleri, dergah.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 Aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbül Arşil Azim, Sadakallahu'l-Azim. Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifun, Ve selamun alel Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha. Biz ne yapacağız? Buyurun, Bismillah.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 Bu makama kimire, iş bunaktı kimdire? Varlığın hakka virə cümle halam içinde. Kim bu sırra irmedi, kendi özünü dirmedi. Bu aşktan esrmedi ömrizalam içinde. Varlık yokluk bir durur, işku u bir durur, dünya ahiret bir durur, Işku u içinde.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 Bütünüyle bir hayat gayesi gibidir. Yedi yaşındayken hem annesiz hem babasız kalan Ahmet Yesevi, babası Şeh İbrahim'in işareti üzerine ablası ve eniştesiyle birlikte Sayran'da Yesi'ye gelir. Ablası Gevher Şehnaz, kardeşi Ahmet'in üzerine titremektedir. Yesi, Ahmet'in aslan babayla buluşma mahallidir.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 İslam ilminin muaveraün nehirdeki en büyük merkezidir. Sonrasında sana Yusuf Efendi söyler. Gel seni Yesin'in hükümdarı ile tanıştırayım. İyi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 ...buna bir çare bulunmalıydı. Ve bir gün... Gibi yardım etmiyoruz ki Allah da bize yardımını kesti. Aylar geçti, bir damla rahmet düşmedi Karacuk Dağına. Bitkilerde, hayvanlar da perişan. Şimdi bütün büyüklerimizden, hocalarımızdan, alimlerimizden çözüm teklifi bekliyorum. Ne yapalım? Gücü her şeye yeten ancak Allah'tır. Mülk onundur.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 Neredeyse bulun getirin hemen. İnsan türlü türlü yer damar damar. Bazılarının hoşuna gitmez bu iş. Canım hemen bir karar vermeye, görelim y bakalım, ya, bakalım ne olacak o, o, o, o, değil ol mi Niçin geciktiniz böyle Efendim affınıza sığınırım Dileğinizi yerine getirebilmem için önce yapmam gereken bir iş vardı.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 Fakat nasıl olur? Şeramet mi? Şimdi de babamızın hırkasına bürünelim ve duamızı okuyalım. Çocuk ama hareketleri son derece olgun. Ne kadar da güzel dua ediyor hele. Allah Allah. Aa, o hırkayı niçin başına örttü acaba?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 Aslan baba. Şimdi babamın hırkasından başını çıkarırsan yağmur diner. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Töve töbe yarabbi. Çocuk başını hırkadan çıkardı ve yağmur dini verdi. Ah! Güneş de açtı. Affet beni ya Rabbi. Çocuğa karşı haksızlık ettim. Gel buraya Ahmet. Sana bütün halkım adına teşekkür ederim.